Enformatik bölümü olduğuna göre Enformasyon konusuna birazcık ne anlıyorum ona bir bakayım dedim. Enformasyon deyince ne anlıyorum? Kelime sözlüğe baktığınız zaman çok uzun anlamları var. Birbirinden çok farklı anlamlara geliyor. Bu anlamlardan bir tanesini siz kullanıyorsunuz. Sizin kullandığınız anlamda enformasyon işlenebilir veri. Aktarılabilir ve işlenebilir veri. Diye düşünebiliriz. İşte enformasyon bölümü olarak, enformatik bölümü olarak, enformasyonla iş yapar, bilim olarak, işlenebilen ve aktarılabilen veri. Diye düşünebiliriz. Ancak tabi bilgi, haber, malumat, deney ve gözlemle elde edilen Deney ve gözlem sonucunda elde edilen bilgi gibi çok genişletebileceğimiz, felsefi boyutunu derinleştireceğimiz, günlük yaşamdaki kullanım alanlarını çeşitlendireceğimiz bir kavram. Ben buna nasıl bakıyorum? Size sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi fizik dünyaya baktığımız zaman, en temel ne görüyoruz diye kendi kendimize sorarsak buna hiç kuşkusuz farklı cevaplar verebiliriz. Yani herkes evrene baktığı zaman temel, en temel, en temel en temelde ne var diye sorsa mesela atom diyebilirsiniz veya kuantum diyebilirsiniz veya ruh diyebilirsiniz veya başka bir şey söyleyebilirsiniz. Ben evrene baktığımız zaman yani dış dünyaya baktığımız zaman en temel en elementel, en basic ne derseniz deyin, unsur olarak hareketi görüyorum. Yani her şey bir hareket halinde. Bu hareket yerine göre değişme olabiliyor. Yerine göre gelişme olabiliyor. Yerine göre e, yer değiştirme olabiliyor. Bunların hepsini hareket diyebiliriz. Yani evrende sürekli bir hareket var. Şimdi bununla enformasyonun ilgisine işte e, cisimlerin hareketini sağlaması için e, bir bilgi aktarımı, bir veri aktarımı bir data aktarımı söz konusu dolayısıyla evrenin en temel unsuru bence enformasyon ama bu enformasyon tabi ne sizin e, enformasyon dalı içerisinde anladığınız anlamda bir informasyon, Tabi ondan kopuk değil. Ama onunla ilgi içerisinde de olsa e, hareketi sağlayan temel veri olarak düşünüyorum. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. Temelde bir veri var. O veri aktarılıyor. Tabi bunu söylediğiniz zaman o verinin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. Yani mesela o veri kırmızı bir şapka mı giyiyor? Veyahut da yuvarlak mı? Veyahut da ayakları var mı? Gibi bir soru ister istemez akla geliyor. Yani bir veri var. O veri evrende dağılarak, o veri evrende bir aracılık yaparak hareketi sağlıyor. Çünkü hareket dediğimiz şey eğer fizik dünya ise söz konusu olan gök cisimden hareketini düşünebiliriz. Gök cisimde niye hareket ediyor? Newton yasasına göre hareket ediyor bildiğimiz kadarıyla. Gerçi tabii ki e, özel relativite ve genel relativitenin eğer atom altı evrense söz konusu olan kuantum e, taneciklerinin olduğu evrense işte zayıf etkileşim ve kuvvetli etkileşim gibi farklı kuvvetlerden de söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla fizikçi gözüyle bakarsak evrende bir e, hareketi sağlayan dört tane temel kuvvet var. Tamam burada bir kuşku yok. Yani. Bizim de fizikçilere saygımız sonsuz. Onların dediğine boynumuz kıldan ince. Ancak burada bu kuvvet kuvvet dediğimiz şey bir tür enformasyon akışı gibi yani e, gök, büyük cisim diğer cisme etki ediyor. Kar karşılıklı bir etki var tabii. Bir etkileşme var. Bu etkileşme bir kuvvet, Newton kuvveti olarak. Ancak burada aktarılan bir bilgi, yani bir enformasyon söz konusu. Diyeceksiniz ki bu niye kuvvet değil de enformasyon? Tabii burada e enformasyona e kuvvetten farklı bir varlık kazandırmak niyetinde değilim. Onun için de biraz evvel ee, enformasyon dediğim zaman nasıl bir özelliğe sahip sorusu akla gelecek şapkası mı var benzetmesini onun için yaptım. Hayır öyle bir şey düşünmüyorum. Yani kuvvetin aktarımı kuvvet olarak bir şeyin bir şeye etki etmesi bir enformasyon aktarımı. İşte e, bu enformasyon bir genel kavram. Yani e, sizin de buraya gelmenizi sağlayan bir enformasyon var. Yani nasıl bir enformasyon ama işte konuştunuz. Ee, peki o informasyon arkasında ne var? O hareketi sağlayan ne var? İşte sevinç özelinin aklından geçen bir takım düşünceler var. Şimdi onlar da bir <gülüyor> enformasyon. Çünkü bir şeyi hareket ettirmeye yarayan bir şey. Niye buna kuvvet demiyorum? <gülüyor> Çünkü duygular da bir informasyon. E, doğada dört tane kuvvet var. E duygular bu beşinci kuvvet olmayacak. İşte bütün bu genel at bir şeyin transferini, iletimini sağlayan bir informasyon. Yani iletimini sağlayan şeye informasyon demek taraftarı. Bu arada sorusu olan varsa tabii onları da kesebilirsiniz. Yani benim bitirmeme gerekiyor. Hocamdaki mesela bilgi sanırım da mesela informasyona ek olarak bir de düşünce var. Yani insanın düşüncesi de ek, eklenince bir bilgi oluyor. Mesela yani düşünceli enformasyon sizin tanımladığınız enformasyonla Değil. düşünceli bir bağlantısı var mı? Yani? Tabi var yani bilgi o enformasyonun e, sistemli hale getirilmiş şekli. Yani bir enformasyonun e, belirli proseslerden belirli süreçlerden belirli özelliklere sahip olacak hale dönüştürülmesiyle bilgi oluşuyor bilgiden bahsedeceğim. Ama enformasyon eşittir. Bilgi kesinlikle değil. Yani enformasyon birincisi bizden bağımsız. Soyut bir şey. Ee, bir nesnenin adı değil. Peki ne? Ee, i̇letişimin sağlanmasını bize olanaklı kılan özellik. Yani bir cisim bir cisimi çekiyor. Aralarında bir etkileşim var. Buna gravitasyon yasası diyoruz. O yasa, o hareketi sağlayan o yasa, iki cisim arasında bir enformasyon akışı sağlamasıyla mümkün. Yani arada bir enformasyon. Bu ha, buradaki enformasyon, dediğim gibi yani kırmızı şapka giymiş bir şey değil. Bu soyut bir şey. Yani bu olayı, bu süreci anlatmaya yarayan bir şey. Yani tabi eğer spekülasyon yapmak, biraz felsefe yapmak isterseniz şöyle söyleyebilirsiniz. Evrende belirli bir enformasyon var. O enformasyonun dağılımı, kullanımı bize fizik yasası olarak görünüyor. Yani böyle bir üst basamağa çıkıp böyle bir spekülasyon yapabilirsiniz. Ama ben bunu yapmayacağım. Yani ben yalnızca tasvir etmeye, tasvir yani deskriptif düzeyde kalmaya çalışıyorum. Peki bu e, şimdi yasa kavramı var. Yasa kavramı varken enformasyon kavramını kullanmak ne işimize yarayacak? Yani böyle bir ekstra hipotez ortaya atmak açıktan bir e, varsayımda bulunmak ne işe yarayacak? Yani Okkam'dan beri biliyoruz ki e, nesneleri gerek olmadıkça çoğaltmamak lazım. Dolayısıyla bir başımızda uğraştığımız ne olduğu konusunda bugün bile tartışma yaptığımız bir Newton yasası varken şimdi bunun üzerine çıkıp bu enformasyon demenin ne anlamı olacak? Şimdi şöyle e, iletişim sağlama özelliğine biz enformasyon dersek bunu bir yasa olarak da nitelendirmezsek şu e, karşımıza çıkacak. E, bu olgu farklı biçimlerde ...aynı kavram çerçevesinde... ...anlaşılabilir olacak. Yani şimdi şöyle düşünelim... <gülüyor> ...Newton yasası... ...bunu bıraktığım zaman... ...Newton yasasına bağlı olarak hareket ediyor. Bu da... Newton yasasına, ikinci nesne de ...Newton yasasına bağlı olarak hareket ediyor. Ama bu siyah renkli... ...bu beyaz renkli. Şimdi... ...bu Newton yasasına bağlı... ...bu da bağlı fakat... ...bunun siyah ve bunun beyaz renkli olması... Newton yasasına bağlı olması açısından bir fark göstermiyor. Bunu da bıraktığınız zaman düşüyor. Bunu da bıraktığınız zaman düşüyor. Ancak ben bunun beyaz, bunun siyah olduğunu görüyorum. Şimdi bir tek Newton yasasıyla, yani tabiatta bir tek yasa vardır. O yasayı bulursak her şeyi açıklarız. Lafı burada artık sökmüyor. Çünkü burada da yani bunun benim için beyaz olması da bir informasyon. Yani bu süreç veya bu ilişki, bu etkileşim yerine göre bu transfer de bir enformasyon. Dolayısıyla bütün cisimler hareket eder. Cisimlerin hareketi Newton yasasına göre olur. Newton yasası tabiattaki e, yani belirli tabi büyüklükteki cisimlerin hareketinin sebebidir. Tamam. Ama bu e, evrendeki bu şeyi bütünlüğü anlamama sebep olmuyor yetmiyor. Çünkü dediğim gibi bu da be, bu beyaz bu siyah. Kitap beyaz, e, telefon siyah. Peki bu informasyonu ne yapacağız? Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani bir bunun beyaz olması, bunun siyah olması Newton yasalarına karşıt mı? Karşıt mı? Çelişik mi? O da değil. Ama onun rengini doğrudan doğruya öyle de açıklayamıyoruz. Dolayısıyla biz şimdi burada e, tek yasanın e, bütün olayları belirlemesi dışında aynı kavramı aynı şekilde burada geçerli olmayan farklı bir alanda da kullanabiliyoruz. Çünkü bunun beyaz olması benim için bir enformasyon. Nasıl bunun hareketi? Yani e, bunun hareketi dünyanın e, işte çekim kütlesine bağlı diyelim. Tabii o güneşe bağlı, o bilmem neye bağlı bu nereden biliyor? Bu bilmiyor. Çünkü bilmek bilinçli olmayı gerektirir. Ama bilmeden bu hareket ediyorsa demek ki bunun hareketini sağlayan bu yasa bir şekilde bununla iletişim halinde. O iletişim her şeyi, bütün hareketi açıklamıyor. Çünkü bunun beyaz olması onunla çelişik olmamasına rağmen farklı bir Özellik taşıyor. İşte dolayısıyla bu e, e, veri aktarımını nesneler arasındaki her türlü iletişimi bir enformasyon kavramı altında toplamaya e, acaba çalışabilir miyiz? Yani benim şimdi sorunum bu. Ne dersiniz? Bilinç dışını bilinç altı olarak enformasyon paylaşıyor mu? Ben dedikçe dedim bir obje bilinç halinde olmadığı halde o kanunların etkilerini biliyor. Eğer bu kanunu habersiz olarak belirlebiliriz, bilinç olarak bu bir yerden beri taşınıyor mu? Şimdi teşekkür ederim sorunuz için. <gülüyor> Bunu tabii hangi açıdan yatsa, yani benim bu söylediğim enformasyon kavramı çerçevesinde ele alacaksak ona göre yaklaşmak lazım. Onun dışında düşüneceksek o zaman bilimsel bir şekilde bakmak lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Acaba biz evrende bir tek enformasyon var o her yere dağılmış ve farklı şekillerde kendini gösteriyor diye düşünebilir miyiz? Zorucu isterseniz buna evet veya hayır demek biraz zor. Ancak tek tip bir enformasyonla her şeyi yani eğer enformasyonu biz tumutlaştırırsak, yani ona bir şapka giydirirsek, yani mesela gravitasyon kuvvetini çekirdek kuvvetini ayırıyoruz. Onun şapkaları yok ama farklı bir şey diyoruz. Neyse farklı olan, kuvvet ama nasıl bir şey? Şimdi orada bir soyutluk var. Böyle bir soyut enformasyondan bahsetmek durumundayız. Ha bu soyut enformasyonun dediğim gibi filozofik, felsefi bir yorumunu yapıp evrenin asıl ana maddesi gibi de düşünebilirsiniz. Ama ben onu yapmak istemiyorum. Yani ben yalnız da tahsil etmek istiyorum. Bu durumda tek tip bir enformasyondan söz etmek güç. Çünkü e, nesneler birbirlerinden farklı özelliklere sahipler. Yani mesela canlı ve cansız ayrımı bunun en temel karakteristik yönünü teşkil ediyor. Çünkü ee, bu cismin, telefonun e, kütlesinin e, gravitasyon dolayısıyla Dünya ile olan ilişkisi türünden bir enformasyon akışını, bu iki nesne arasındaki enformasyon bağını, aynısını canlılar için kullanamıyoruz. Çünkü canlı dışarıdan bir enformasyon almadan kendisi enformasyon üretebiliyor. Nasıl üretebiliyor? Mesela bakıyorsunuz hoşunuza gidiyor. Şimdi hoşlanma sizdeki bir durum. Yani psikolojik bir durum. Şimdi o da bir enformasyon Çünkü o da harekete sebep olan bir etken. Ama onu siz e, fizik dünyadaki e, nesnelerin tabi olduğu ama e, ister istemez adeta zorunlu olarak tabi olduğu etkenden bağımsız bir etken olarak tanımlamak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla enformasyonu e, yani karakterize etmeye çalışmak yerine enformasyon kavramı aracılığıyla pardon olup biteni anlatmaya çalışmak daha mantıklı gibi geliyor. Ne dersiniz? Sorunuza cevap oldu mu? Biraz da, bir daha açarsanız biraz daha. Yani bilgi sivilçiliğe bilgi var ve evren içinde bir insandan bir insana bir şekilde transfer edebiliyoruz Böyle bilgiler var mı ki hiçbir şey yapmadan herkesin bilebileceği bir information var mı? Ya yani bir ya aslında olay şey gibi, bilginin tek noktadan çıkıp herkese aynı anda distribüyel, yani dağıtıp dağınamak olarak. Genişli mi bilgisiz mi mesela? Mesela bilgi sağlamak ya da göz kitap açmak bunlar ona girecek bilgi. Ne o taki bilgi? Ben mesela gözümü o taki basma ya da yürümeyi bileyorum. O bana ama. O da bir informasyon. Evet. Yani hareketin e, hareketi evet. sağlayan. Yani. Tam orada bilgi yani sanırım informasyondan başlıyor. Yani hareket hangi sebepte olursa olsun bir sebebe dayanıyor. Sebep ve sonuç arasındaki bu ilişki bir enformasyon akışını gerektiriyor. Yani gözümü kırpmam bir sebep sonuç ilişkisine bağlı. Sebep ne bileyim gözümün sulanması, fizyolojik özelliğim, biyolojik özelliğim veya psikolojik durum her neyse. Ama bakın burada bir sebep ve sonuç arasında bir ilişki var. İşte bu ilişki yani bu nedensel bağ bir enformasyon akışı ile gerçekleşiyor. Ama burada ilginç olan şey e, sebep ve sonuç arasındaki bu iletişimin kurulabilmesi. Yani şöyle düşünelim e, bir cisim nereden biliyor da düşüyor. Yani e, şöyle bir İlk bir yatay düzlem yapın. Arasına çivileri koyun. Yukarıdan bir top bıraktığınız zaman en kısa yolu buluyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Nereden biliyor? Aslında o bilmiyor. Ama en kısa yolu buluyor. İşte en kısa yolu bulması ister evrenin ruhu değil, ne derseniz değil, bir enformasyon çerçevesinde gerçekleşiyor. Enformasyonun transferi transfer edilen nesneler arasındaki bir bilinç durumunu gerektirmiyor. Bir transfer söz konusu. Bir iletim söz konusu. Bu iletim belirli noktalarda bir adım daha atabiliriz. Kendisi bir enformasyon üretir hale geliyor enformasyon alabilir ve üretebilir hale geliyor. Yani şöyle e, düşünelim. Duyarlı hale geliyor. E nasıl duyarlı hale geliyor? Mesela e, bir cismin kütlesini yeteri kadar çoğaltırsanız, büyütürseniz o bir takım cisimleri çekmeye başlıyor. Şimdi onun e, büyütülmesi, büyümesi kendine kendine göre, kendi kendine veya başka sebepten dolayı büyümesi e, bir kendisinin enformasyon odağı haline gelmesi kaynağı haline gelmesi anlamına geliyor. Bizim yaptığımız şey bu enformasyonlar arasındaki ilişkileri bulmaya çalışmak. Yani mevcut enformasyonlar arası bağıntıyı bulmaya çalıştığımız zaman bilgi ortaya çıkıyor. Bu mekanizma nasıl? Bu mekanizmanın nasıl işlediği belki e, çok spekülatif bir şey. Belki böyle de bir şey sormanın da manası yok. Ama buradaki mekanizmanın nasıl olduğunu, nasıl iletildiğinin yerine bizim bu mekanizmayı nasıl e, algıladığımızı sormak lazım. Çünkü biz bunu anlayabilmek için bu mekanizmayı anlayabilmek için şey yapamıyoruz. Yani olanı olduğu gibi alma şeyine gidemiyoruz. Evet. İşin tuhaf tarafı bu mekanizmanın nasıl işlediğini işte şu tabloda gördüğünüz o kare delikle ilgili bir NASA'nın çektiği fotoğraf var. Evet, tabii te, şey yani bir tür animasyon yani böyle bir şey görünmüyor ama görüntü efendim. Görüntüleyebildim. Görüntülere yani görüntülü hale getirilen bir fotoğraf. Şimdi yani şey oluyor. Zaten de. Evet evet şimdi şunu söylemek istiyorum. Oradaki gördüğünüz gibi milyarlarca, milyonlarca e, şey var. Yıldız var. Şimdi o yıldızlar e, biraz zerrecik gibi duruyor. Ama onların her birisi birer enformasyon. Onların her birisi birbirleriyle iletişim içerisinde. Yani onlar benim anlamaya çalıştığımı çok daha iyi biliyorlar. <gülüyor> Çünkü benim yasa olarak ortaya koymaya çalıştığım şeyi onlar zaten uyuyorlar. Yani şimdi şöyle düşünün ben bir kural koyuyorum. Oyun kuralı. Ona göre bir oyun oynatacağım. insanlara, Çocuklara vesaire. Şimdi bu oyun içerisinde bir bakıyorum ki çocuklar bu oyunu oynuyorlar. Peki nereden biliyorsunuz bunu diyorum. E biz biliyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir tuhaf bir durum var. Çünkü bunların nasıl hareket ettiğini ben oynatıyorum. E, anlamaya çalışıyorum. Kozmoloj olarak, astronom olarak, fizikçi olarak anlamaya çalışıyorum ve yasaları bulmaya çalışıyorum. Ama benim anlayıp nasıl hareket ettiğini bulmaya çalıştığım şey onlar zaten biliyorlar. Diyeceksiniz ki nasıl biliyorlar? İşte buradaki bilmek kelimesini e, çok dikkatli kullanmak lazım. Çünkü bilmek bir bilinç anlamına geliyor onların birinci olmana göre bilme kelimesini kullanabilir miyiz? Burada şu yani bilme kelimesini şu dar anlamda kullanabiliriz. Onlar nasıl hareket edecekleri konusunda bir tehdit yaşamıyorlar. Peki onların nasıl hareket etmesini sağlayan şey işte mevcut enformasyon akışı. Bu enformasyon akışı yani e buraya bir gaz odadan gelirsiniz. Bir gaz sıkarsınız. O gaz her tarafı doldurur. Enformasyon böyle bir şey değil. Enformasyon hareketi sağlayan etken. Ancak bu etken bu odadaki sıkılan gaz gibi de değil. Çünkü bu etken disimleri e, etki ettiği yani bu transferini Oluş, transfer ederek oluşturduğu cisimleri yeni bir enformasyon kümesi, yığını merkezi haline getiriyor. Çünkü e, neticede ben de bir canlı olarak ben de bir enformasyonum. Benim enformasyonum e, eğer şey olarak, uzlaşımsal olarak bakarsak annemdeki ve babamdaki genlerden geldi. Ama bu yalnızca bir kısmı işin. Yani benim şu anda nasıl konuşacağım, ne yapacağım annemden babamdan gelmedi. Yani o işte bir enformasyon e, merkezi başlangıçtaki yani genetik bilgi enformasyon e, birleşti ve farklı bir takım şeylerin de etkisiyle yeni bir enformasyon aracı haline geldi. Yani ben oldum. Şimdi ben de hem gravitasyon yasasına tabiim. Hem o cisimlerin e, tabi olduğu kurallara tabiyim. Onlar nasıl davranıyorsa ben de öyle davranıyorum. Ama ayrıca ben bir takım enformasyonlara da ilave olarak sahibim. Ha şimdi oradaki enformasyon, evrendeki enformasyon kırmızı şaptalı, bendeki enformasyon yeşil şapkalı da değil. Ama neticede her şey bir etkileşim içerisinde ve dolayısıyla her şey bir e, hareketini sağlayacak bir sebebe ihtiyaç gösteriyor. Bu maktada gereksiz enformasyon diye bir şey olabilir mi? Yani kullanılmayan, kullanılmayan, yani biz bunu bilgi çeviriyormuşuz herhalde daha, daha sonrasında. Kelimeyi duyamadım. Kullanılmayan enformasyonu bilgi çeviriyormuşuz. Ya da yani benim biraz evvel tanımıma göre kullanılmayan enformasyon yok. Bir şey olmaz Çünkü sebep ilişkisine dayanılacak. Yani bir yerde depo edilmiş bir informasyon yok. Ha şöyle olabilir. Yani ben bu gezegene gitsem örneğin bu e, kara deliğe gitsem o kara delik beni kendisine çekecek. O tabi ki şu anda benim bedenimle bir iletişim içerisinde değil. O bana göre o şu anda depo enformasyon gibi durabilir. Ama yani hiçbir şey taşımayan enformasyon yok diyemeyiz. Yani buradaki gereksizlik kavramı o zaman kişiye göre gibi olmuş oluyor evrensel anlamda gereksizlik olamaz evet. Şimdi burada bir adım daha atalım. Bu söylediğim içerisinde dikkat çekici bir şey var. biraz evvel sözünü ettiğim anlamda enformasyon hareketin sebebi. Anlıyorum. <gülüyor> Hareket e, diğer cisimlerle enformasyon alışverişiyle gerçekleşiyor bir cisim. Dolayısıyla o cismin varlığından bağımsız. Yani o işte kara delik etrafındaki bir gezegen veya bir yıldız olmasaydı da o kara delik var olacaktı. Fakat işin ilginç tarafı burada bir sorun yok. Böyle bakabiliriz. Yani ben var olmasaydım bu var olurdu. Kısacası yani ben buna bir informasyon iletişimi, etkileşimi, alışverişi içerisinde girmeseydim de bu var olacaktı. Geldiğim zaman giriyorum. Ancak acaba gerçekten böyle mi? Böyle değilse o zaman biraz evvel tanımladığımız, informasyon olarak tanımladığımız şeyi nasıl tanımlayacağız? Şöyle düşünelim. Ee, ben diyorum ki evren mesela işte bu Evet, pastalar, eksik olman getirdiğiniz pastalar bizim için yapıldı. Şimdi burada bir sebep-sonuç ilişkisini aşan bir motif işin içine girdi. Nedir o? Amaç taşıyor olması. Halbuki biraz evvel kullandığımız anlamda informasyon bir amaç taşımıyordu. Orada bir amaçlılık göremiyoruz. Yani o nesneler arasındaki iletişimi sağlamaya yarayan bir aracı. Ama şimdi biz bir takım şeylere bakarken amaç da kurmuş oluyoruz. Yani canlılar alimini düşünelim. Her şey bir başka şey için var. Dolayısıyla bir başka şey için olmak artık bizim sade bir enformasyon adı altında anabileceğimiz bir özellik olmaktan çıkıyor. Çünkü artık o belli bir hedefe yöneltilmiş, belirli gayeleri içinde toplayacak şekilde biriktirilmiş bir özellik kazanmış oluyor. Yani ben burada varım bu benim için var, değil. Yani diyelim ki herhangi bir amacı yok bunun olmasının. Ama böyle yaptığım zaman, yani böyle baktığım zaman, artık evrene bir amaç doğrultusuna bakmış oluyorum. Ne dersiniz? Peki hocam, daha önceki tanıma göre dediğiniz formasyon neyden sonra çeşkisi olurdu? Evet. Peki biz ona da biraz daha evrensel olarak bakarsak bilmiyoruz ama belki onun da belirli bir amacı olamaz mı? Şimdi baştan onu söyledim. Yani evrende bir meta düzeyde bir e, ruh var mıdır? Bir gaye var mıdır? Yani fizik dünya düzleminde baktığımızda bir şey söyleyemiyoruz burada. Ancak yani orada bu e, hipotezi kullanmadan anlayabiliyoruz. Veya iş yapabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. İş görebiliyoruz. O düzeyde, o düzlemde bir gaye işin içine sokmadan erek, telos sokmadan iş görebiliyoruz. Ama şimdi başka bir şeyle karşılaştık. Başka bir durumla karşılaştık. Buradaki iletişim bir gayelilik çerçevesinde gerçekleşiyormuş gibi oluyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani burada nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz? Biraz da bunu isterseniz gözden geçirelim. E, Newton sistemi bildiğiniz gibi e, bugünkü anlamda bilimsel bir sistemin ilk temel ve en yetkin örneği. Newton sisteminin özelliği daha evvelki fizik sistemi olan Aristoteles sisteminden farklı temelde bir takım karakteristik özellikler taşımasıyla karşımıza çıkıyor. Aristoteles sistemi eğer kıyaslarsak, organist bir yapıya Newton sistemine mekanist bir yapıya sahip. Mekanist determinist bir yapıya sahip. Bu de determinizm var mı? Organik organik bir yapı var. Yani organik yapı tam da şimdi söylediğim gibi sebep sonuç ilişkisini bir gaye çerçevesinde anlamlandırıyor. Yani benim elim niye var? Tutmak için var. Yani o niye var? Evrende yıldız niye var diye sormayız. Yani o niye var? Hani en fazla nasıl oldu da öyle oldu diye sorarız. Ama niye var diye sormayız. Ama benim elim için, tutmak için, gözüm görmek için var diyoruz. Dolayısıyla burada bir gayelilik işin içine sokuyoruz. Yani ele aldığımız üzerinde durduğumuz organ el ise veya bu tabi fizik bir nesne olabilirdi bunun hareketini o nesnede o organda bulunan bir gaye ile açıklıyoruz. Eğer başlangıçtaki e, sensel olarak koyduğumuz tanıma dönersek gaye de bir enformasyon. Çünkü o da bir hareket sebebi harekete sebep olan bir etken, dolayısıyla gayede bir enformasyon. Ama gayenin enformasyonu artık bir öncekinden çok farklı bir yapıya sahip. Nedir bu fark? Buradaki fark özellikle ve öncelikle artık cismin kendisine uygun, kendisinden kaynaklanan bir şey olarak nitelendirilebiliyor. Burada bir kargaşa var. Bu kargaşayı biraz daha deşelim. Şöyle diyelim. Burada bir aldatmaca da söz konusu olabilir. Valla e, Sevinç Hanım'da ben zaman uzun zamandan beri tanışıyorum ama ben kendimi e, o hep aynı şekilde ama ben yıllar beri, yıllar geçtikten sonra tabii ki yaşlandığımı düşünüyorum. Şimdi nasıl oluyor? E nasıl oluyor? Zaman beni yaşlandırdı diyor. Değil mi? Şimdi burada bu kullanımı deşelim. Yani zaman yaşlandırdı diyoruz. Buradaki sebep-sonuç ilişkisi zamanın yaşlandırmaya yönelik bir özellik taşımasıyla anlamlandırılıyor. Ama aslında tabi ki biliyoruz ki zamanın kimseyi yaşlandırma gibi bir gücü yok. Yani zaman var mı yok mu bunu da bilmiyoruz akan bir şey diyelim. Ama bizim yaşlanmamız aslında bizim kendi hareketimiz. Yani mesela işte şu yine kara deliğin yaşlanmasından değil, onun fizik evrelerinden ediyoruz. Bunu fizik evrelerinden söylerken tabii ki zaman kavramı işin içine giriyor. Orada zaman bu kara deliği veya şu gezegeni yaşlandır demiyoruz ama bir canlı söz konusu olduğunda Yaşlandı diyoruz. Zaman yaşlandırdı diyoruz. Yani burada söylemek istediğim şey, dikkat ederseniz zamanın yaşlandır zaman yaşlandırdı deyimi ifadesi e, zamanın içerisinde bir telos varmış gibi düşünülüyor. Yani nereye getirmek istiyorum lafı? Şuraya getirmek istiyorum. E, acaba telos dediğimiz, erek dediğimiz şey bizim ee, yanlış bir kullanım olarak mı nitelendirmemiz gereken bir özellik? Yoksa gerçekten biz özellikle canlılar dünyasında bir telostan süredebilir miyiz? Evet telosta bir enformasyon ancak bu enformasyon diğer tür enformasyondan farklı çünkü enformasyon kendi içerisinde bir yere yöneliyor. Yani o bir hareketin sebebi olma dışında bir gayelilik taşıyor. İşte soru, acaba biz kendi bakış açımız dolayısıyla mı gayeliliği o nesneye atfediyoruz? Yoksa burada gayelilik diye bir şey yok. Biz mi öyle alışkanlıklarımızla yorumluyoruz? şimdi biraz evvel Newton'dan bahsetmiştim Aristoteles'le kıyaslayarak burada da şimdi tekrar bu parantezi kapatayım ne zaman açtığımı söylemedim ama ne zaman kapattığımı söylemiş oluyorum biraz sonra tekrar döneceğim buna Newton sistemini e, baktığımızda e, bu günümüz anlamında bilimin ilk ve temel e, örneği olarak şu özelliğe sahip olduğunu görüyoruz bütün nesneler Newton sisteminde bir X nesnesi olarak tanımlanıyor. Yani işte e, gezegenlerin hareketini dikkate alalım. Değil mi? Güneş var veya işte galaksi var veya şu var. E, şimdi şuradaki yine bu resimdeki parlayan cismin içerisine girsek, içer, onun içerisinde e, dünya yani bizim samanyolu gibi binlerce ee, şeyin mi olduğunu, galaksinin olduğunu veya e, yıldız kümelerinin olduğunu biliyoruz. Bu, burada bir neredeyse e, kalem e, başı kadar duran bir şey içerisinde bunları barındırıyor. Ama onu biz hareketini bir sanki x nesnesi gibi düşünüyoruz. Çünkü e, Newton sistemi bize gravitasyon için eşittir. m1 çarpı m2'nin Aralarındaki uzaklığın karesinin ters orantılı olduğunu söylüyor. M ne? Bir kütle. Ne içerisinde burada işte e, samanyolu galaks, e, yıldızlar, e, çeşitli gezegenler barındıran bir kütle. Ama ben onu orada M olarak, yani bir X noktası olarak alıyorum. E, dünya Güneş'in etrafında eliptik bir daire üzerinde yörün, yörüngeye sahip. Dünyanın orada bir X veya bir M? Şimdi Newton sistemi Aristoteles sistemine göre mekanist ve determinist Aristoteles sistemi organist bir yapıdaydı. Bakın organik bir yapı telos barındırıyor. Ama Newton bunu organik özelliklerini soyutladı. Tamamen mekanik bir biçime dönüştürdü. Dolayısıyla acaba sorun organik dünyada karşımıza çıkan telos Gerçekte organik dünyanın sahip olduğu bir özellik midir? Vazgeçemeyeceğimiz bir özellik midir? Yoksa Newton sistemine göre bakarsak evrende bir telosun olması gerekiyordu. Ama Newton dedi ki yok öyle bir şey. Orada yalnızca tabiat kuvvetleri var. Dolayısıyla şimdi biz nasıl düşünmemiz lazım? Yani bir e, enformasyon var dedik evrende. Bu informasyon akışı olayların, hareketini, nesnelerin hareketini sağlıyor. Ama dedik ki öyle bir enformasyon var ki bu doğadaki enformasyondan farklı. O sanki kendisi enformasyon üreten bir merkezmiş gibi. Canlı olma özelliğine sahip. Ancak e, doğru, yani Newton sistemin bu iddiayı, yani her şeyde bir e, sıradan aynı üniform enformasyon olduğu görüşünü e, pekiştiren bir yapıya sahip. Bu bir gerçek. Çünkü Newton sistemine göre e, böyle bir canlılık varsayma gereği yok ortalıkta. Gel gelelim. Buna karşılık e, Newton sistemi acaba e, Aristoteles sistemini e, mekanik hale dönüştürmüş olmasına rağmen her şeyi açıklama özelliğine sahip mi? Günümüz bilimleri, burada temel sorun insan olarak düşünebiliriz. Günümüz bilimleri e, ilerleyebilmek için, özellikle insan bilimleri ve toplum bilimleri bu Newtonyen anlayışı e, çıkış noktası alıyorlar. Yani mesela iktisat teorisine göre, e, işte yani iktisat bilimine göre diyelim. Şimdi hepimiz neyiz? Biz sokaktaki adamız. Yani ben işte falanca kilodayım, siz falanca kilodasınız. Sizin yaşınız, sizin boyunuz, sizin karakteriniz, sizin kişiliğiniz, sizin sahip olduğunuz nitelikler hiç önemli değil. Hepimiz bir Newtoncu anlamda X'iz. Sokaktaki adam. Yani Benim hiçbir kişisel özelliğim bu açıdan anlam taşımıyor sokaktaki adamın dünya olaylarına bakışı, bir ortalama bir genelleme dolayısıyla bakın burada ne oldu hepimiz bir x haline dönüştük, dolayısıyla biz enformasyon iletişimini sağlayan kişiliği olmayan birer kütle gibi nesne haline dönüştük sosyolojide de bu böyle, iktisatlı da böyle acaba bunu sonuna kadar götürebilir miyiz? Yine kozmologların antropomotik ilke dedikleri bir şey var. Bu ilkeye göre e, e, kozmolojik açıdan da e, bir takım olayları insan için, insana göre insan dolayısıyla var diye tanımlamak mümkün. Hatta şimdi yazarını unuttum. İki tane, iki yazarlık kalın bir kitap. Bu konuda bir e, çalışma var. Doğrusu isterseniz e, insan hiçbir zaman hiçbir dönemde bir x olmayı kabul edemiyor. Çünkü ne kadar onu bir kütleymiş gibi, bir x'miş gibi almaya, algılamaya çalışırsanız çalışın. O neticede hep ben bireyim diyor. Ben diğerlerinden ayrı bir kişiliğim diyor. Yani e, her insan Ayrı bir evrenmiş gibi davranıyor. Dolayısıyla e, insanı ne kadar bir kütle, bir x gibi tanımlamak mümkün olur. Nereye kadar mümkün olsa bile sonuna kadar bunu götürmek mümkün müdür, gerekli midir? Çünkü insan e, duygulara sahip olan bir varlık hiç şüphesiz diğer canlılarda da bu var. Ama insan bunu çok daha yoğun bir şekilde ve olayları yönlendirebilecek bir biçimde e, bu özelliğe sahip. Ee, diyeceksiniz ki nedir? O zaman şu çıkıyor. Yani insan e, tabiattaki <gülüyor> diğer canlılar gibi bir x yani enformasyonun dağılımı içerisinde bir x gibi düşünülemeyecekse insan diğer evrendeki nesnelerden ayrı bir biraz evvel kullandığımızda enformasyon üreten bir merkez ise eğer tabi o zaman evrene bakış çok farklı olacak ee, evrenin kendisini enformasyonun bir e, iletişim aracı olma dışında özelliğe sahip olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Ben e, bu konuda bir cevabım benim yok. Ama sizlerin konuda cevabı varsa bugün olmayabilir, yarın olabilir. Bunu dinlemeye hazırım. Benim informasyonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok İsterseniz ben sizi dinleyeyim. Hayır, arkadaşlar ben konuştum, birazın başında tanıtmam gerekirdi öğrencilerimizi. Şu anda peoride doktora öğrencileriz. Çok güzel. Hangi dallar hangisi? Hangi dallardan, hangi branşlardan? Darmatik siz bence. Darmatik siz? Mesela var mı? farklı şey. Öyle mi? Evet. Şimdi informatikte doktora. Çok güzel. Siz? lisansın fizik benim matematikte tutarak... okudum şimdi lisansın matematik matematikte aç buradan nesiniz Evet bizim evet. fen fakültesinden evet. şimdi çok büyük bir ilgiyle dinlediğinizi farkındayım ama bu ilgiyle dinlemek anlatılanları benimsemek veya onları onaylamak anlamına gelmiyor bunu da biliyorum ama yani ya şimdi <gülüyor> onaylamayacaksanız söyleyin ya da sonsuza kadar susun. <gülüyor> Şaka söylüyorum ama sorularınız varsa memnuniyetle e, konuşabiliriz, bunları konuşabiliriz. Birkaç sorunuz vardı da kısma bu sırasında bunların bir cevaplandı. Mesela şey veramayan bilgi yaparmasına var mıdır diye cevabını verdiniz. Peki saf bir doğru var mıdır hocam? Herkesin bir ittifak ettiği bu bir bilgidir, doğru bir bilgi diyebileceği bir şey var mı? Bir de yaparmasına. Yani bütün cisimlerin göre olaylar... Bütün cisimlerin bildiği ve riayet ettiği kurallar Doğru. Ama onları biz bilmiyoruz. Yani biz onları kendimize göre kendi anlayacağımız biçimde ifade ediyoruz. Sonra doğru dediğimiz şey ne olduğunu tam düşünmeden konuşuyoruz. Yani doğru bilginin nesnesiyle uygunluk gibi düşünüyoruz. Ee, bu anlamda her nesnesine uygun olan şey doğrudur. Ancak onun doğruluğu bana bağlı. Yani bu deri siyahtır. Nesnesine uygun içer. Yani bunu test edelim, soralım. Siyah doğru. Ama bunun doğruluğu bana bağlı. Benim e, bana bağlı olmayan benden bağımsız bir doğru var mı diye soruyorsanız eğer onu bilemeyiz. Ona da doğru diyemeyiz aslında. Yani benden bağımsız benim bilemeyeceğim bir şey varsa onu doğru demek ne derece doğru olur? Belki bana yanlış gelecek. Ben onu kavrayamayacağım belki. ve hiç anlayamayacağım. Dolayısıyla doğru kelimesi birazcık e, anlam bakımından e, e, yorumlanmaya muhtaç bir kavram. çok yasalardan yani onun mantığı yüklük de bunun için Einstein'ın mantığında enformasyon için katabilir mi Yani siz mesela dediğiniz gibi mesela bu kitap işte diyorsunuz beyaz, ama bana göre beyağıda. Bunun düşmesi aslında enformasyon kendisi var. O cisim kendinden biliyor ama onun farklı bir şeye renge veya başka bir şeye dönülmesi veya tasarlar farklandırılması aslında bir bakıma bir görevlik görevlik gibi bir şey. Ama görevlik o değil. Yani Röntgen'in söz ettiği görevlik o değil. O daha daha farklı. Yok hocam ben yani benim verdiğim örnek yani sadece bir örnek yani ben genel anlamda daha ilerisinde bakınca yani. mesaj istiyoruz bize orada bir süre yıldız var ama o yıldızların çoğun çoğun olabilir yani. Senin bakış açımızda şu anda var. Gibi evet. Ama işte bu aslında bu relativite olmuyor mu yani? Kendi bakış açımızda göre e, yani orada görmemiz. Bir, e, orada bir görevlilik var ama relativitenin yani e, Einstein kurduğu relativitenin söylediği görevlilik o değil. O e, referans sistemlerine göre birbirine göre bir şeyin görevli olması söz konusu. Yani sana göre, bana göre e, değişiyor olması relativist fiziğin öngördüğü tarzda bir görevlilik değil. Yani orada bir anlam kayması ve anlam sarkması oluyor. Anlam sarkıntılı oluyor veya nasıl derseniz. Daha derin bir şey. Daha farklı. Daha farklı. Yani fizikçilerin kullandığı Görelilik kavramı o sizin dediğiniz anlamda değil. Orada tabiat yasalarını ilgilendiren bir durum var. Yani onun, o işin içine giriyor. Yani siz hareket eden bir cisimseniz aynı referans sisteminde değilse şimdi siz bir referans sisteminde hareket ediyorsunuz. O hareketinizin yasaları var. Siz o yasalara göre o olayı anlıyorsunuz. Ama ben sizden farklı bir referans sistemine sahipsem farklı bir adeta hareket görüyorum. Yani şöyle düşünelim. Şimdi siz bir trende gidiyor, trene giderken bir topu bırakıyorsunuz onun ayağınızın dibine düştüğünü ve düz bir şekilde düştüğünü söylüyorsunuz. Ve ona göre bir fizik kuruyorsunuz. Ama ben dışarıdan bir gözlemci olsam e, o topun düz olmadığını şimdi bakın burada iki farklı hareket çıkıyor. İki yani tek bir yasa iki farklı şekilde cereyan etmesine sebep olmuyor aynı cismi. Şimdi buradaki görelik burada söz konusu. Yani iki farklı referans sistemine göre burada bir görellilik söz konusu. Değil mi? Fizikçi evet. olarak siz bu konuda... Yani bir insanın kilosunun işte ayda e, dünyadakinden daha farklı ölçülmesi gibi. Evet. Tabi oradaki görellilik ama e, e, rötülist fiziğin öngördüğü görellilik cismin hareketinle ilişkili. Evet. evet tamam. Yani tamam. orada da bir görellilik var. Tabi tabi tabi. Yani tırnak içerisinde tam dediğiniz gibi. Yani orada daha hafifim. Niye? Çünkü oradaki e, çekim daha farklı. O yüzden. Ama tabii oradaki e, kütlelerimiz aynı. O değişmiyor. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi bilgi, informasyon kullanarak e, makineler ver, insan becârı, yani insani bir davranım zorlanıyor. Ama sonuçta o ıı, makine mesela hiçbir zaman bizim gibi olamayacak. Yani bilmek için bilinçli olmak gerekiyor. Yani işte hedeflenen şey insanın taklit etmesi robotları, makineleri. Bunu ıı, konuştuklarımız dahilinde hiçbir zaman bizim olmayacak. Çünkü onlarda bilinç yok. Biz bir şekilde edindirmeye çalışıyoruz. Evet. mesela hocam e, dünya satran şampiyonuyla işte bir makineyi e, o yani oynatıyorlar ve makine kazanıyor bir seferinde de e, diyorlar ki işte e, makine insanı yendi ama bu aslında insanı, insanı yemiş olması demek değil mi? E, birisi makineyle insanı karşılaştığını kıyasladığınızda şey diyeceğiz yani insanın daha üstün olduğunu söylediniz. Yani kelimeyi hatırlamıyorum ama buna benzer bir şey söylediniz. Bu, buradan hareket edebiliriz. Maalesef, insan şu anda makineden daha güçlü değil. Çünkü insan makine kadar hızlı, insan makine kadar yüksek rakamları arasında işlem yapamıyor. yani Dolayısıyla makine insandan birçok özellikleri bakımından daha üst kapasiteye sahip. Yani benim bir günde yapabileceğim bir hesabı o bir dakikada yapıyor o bakımdan insana göre daha güçlü bir makine. Ancak e, yani, nasıl kıyaslayacağımıza bağlı e, insan bir makine gibi değil makine bir insan gibi değil e, diyeceksiniz ki yani bilinçli olması söz konusu olacak mı? Olur herhalde. <gülüyor> yani bunun için bir e, fiziksel gördüğüm kadarıyla bir engel yok. Yani neticede e, biz de e, üst düzeyde gelişmiş bir makine gibi kendimizi tanımlayabiliriz. Ama olmayan bir şey mesela bizim verdiğimiz bilgi ve informasyon dahilinde makine işlem var. Hani bir gün kendi başına yani bizim gibi kendi başına bir evren iddia vermesi düceğimiz olmaz mı? Olabilmiyor musun? Yapay zekada. Ölme, idini bilme şeyi var diyelim ki. tamam ama hayır. Size verdiğimiz bir makinenin evrenle, makine insanın verdiği kadarını alabiliriz düşünüyorum. Ama şu anda öyle işte yani eee eee <gülüyor> <gülüyor> e, makineler gelecekte belki de e, yarı Sadece biyolojik şey. olacaklar. Yani beni makine haline getirdiğini düşünün. Böyle olabilir. Yani illa biz cansız bir şeye can katma gibi düşünmeyelim. Yani bana çip taktıklarını düşünün. Yarı e, kulağıma bir çip taktılar, radyo gibi duyuyor olduğumu düşünün şimdi. Ve şuraya biraz önlediğince kulağım duyuyor olsun veya gözüme bir şey taktılar, e, X ışınlarını görüyor olabilirim. Değil mi? O da olabilir. Yani o zaman ne olacak? Yani ben makineyi insan haline getirmek değil de insanı makineleştirirsek ne olacak? O mümkün değil diyemezsiniz ki ona. Kafama çip yerleştirip daha hızlı hesap yapmamı, gözüme çip yerleştirip daha iyi görmemi, beynime bir şey yerleştirip daha hızlı hareket etmemi sağlayabilirsiniz daha uzun, daha hızlı. Sensizmanlara bir burluğu geliştiremeyiz İşte ben makine haline dönüştüm yani. Zaman eee belki o yani çalışmalara baktığımızda zaman açısından belki çok çok çok, çok uzun zaman. Vallahi hayal e, gerçek hayali başıyor. Yani düşünün bugün e, hayal ürünü e, makinelerle uğraşmış. Geçmişte bir jülven var değil mi? Deniz altında yirmi bir Ama bugünkü gerçek e, hayal edemeyeceğimiz bir şey. Yani şu işte işletim sistemli bir telefonu on sene evvel hayal edebilir miydiniz? Hiç kimse hayal edemezdi. Ama yapıyor insan. Yani hayal gerçeğin gerisinde kalıyor hayal edebilmek. Dolayısıyla biz şimdi hayal edemiyoruz. Belki çok çok uzakta diye hayal ediyoruz ama gerçek hiç öyle olmuyor. Ya dediğim gibi makineyi canla, canlandırmak değil, bir canlıyı makine haline getirirseniz ne olacak? Organlarımızı o organ fabrikaları kurduğunuzu düşünün. Onlara çip taktığınızı düşünün. Efendim? Şu an nasıl Yapılıyor. Yani Ona adım atıldı. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Yani nereye koyacağız onu? Çok kolay bir tabii şey değil. Yani sorunuza hayır veya evet diye cevap vermeniz çok kolay bir şey değil. Bence. Ne dersiniz? Felsefe nasıl bir şeymiş? Ben felsefe yapmamaya çalıştım ama siz yapabilirsiniz tabii. <gülüyor> şu bir gerçek ki e, soru sormak e, düşünmenin ilerlemenin temel koşulu. Bütün mesele o soruları sorma e, şeyine, potansiyeline yani meraka sahip olmak, küriyozite denilen şeye sahip olmak. Bir de sorarsanız bir şeyler insanın daima önüne yeni bir takım problemlerin çıkmasını kaçılmaz kılıyor. Yani mesela işte okuduğumuz böyle paylaşıyor. Fakat günümüzde nasıl yani ya da diğer bilen insanlar bilmediklerini paylaşma konusunda daha öncekine o kadar cömert Şimdi şöyle ee, insanın 10 milyon küsür yıl evvel yani atası ama erectus diyelim, olarak dünya geldiğini e, onun evrimleşerek sosyal bir varlık haline dönüştüğünü e, dönüştüğü zamanı e, dikkate alalım. Kaç bin yıl evvel oldu bilmiyorum. Ama diyelim işte insan dikildi ondan sonra sosyalleşti çünkü eskiden belki muhtemelen tek başına yaşıyordu. Toplumsal bir hale geldi. Toplumsal yaşayamaya başladıktan sonra neyse değişmedi bence. Yani o zamanda seviyordu, nefret ediyordu, kıskanıyordu. Merhamet duygusu vardı. Acıma duygusu vardı. Ama aynı zamanda kan dökme, acı verme duygusu da vardı. Dolayısıyla sorunuzun cevabı belki toplumsal koşullara bağlı olarak toplumsal gereksinimler sonucunda e, sorduğunuz sorunun veya benzeri bir sorunun cevabı eskiden öyleydi, şimdi böyle diye farklıymış gibi düşünebilir cevabı. Farklıymış gibi. Ama bence bu tamamen bu farklılık insandan bağımsız bir şey. Çünkü insan hep aynı insan duygularımız hep aynı. Yani o sosyalleşmeye başladıktan sonra bizi yönlendiren duygular neyse şimdi de o. Bence yani hiçbir şey değişmedi. Ama değişen işte koşullar. Bizi etkileyen dış koşullar. Yani ortam müsait olmayabilir. Daha müsait ortam olabilir veya o insanın yetiştirilmesi için e, o kişiye maddi olanaklar daha çok sağlanıyor olabilir. O da onun etkisiyle şöyle yapılabilir, böyle yapıyorlar. Bunun için hiçbir şey değişmiyor. Bence. Yalnız bilim olarak da düşünmeyin. Yani bu hoca-öğrenci-usta-çırak ilişkisi hem sanatta da vardı, hem bilimde de vardı, hem dinde de vardı, her yerde var. Ve hepsinde bence çok temel değişen bir şey olmadı. Benim şahsi kanaatim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de izin verirseniz bir şey sorayım. Evet. Çok üstüne basa basa söylediniz ve hep üstünde durdunuz. Enformasyonun var olabilmesi için gayet çok önemli bir şey. Yani gaye varsa informasyon var diye bir sonuç çıkarıyoruz sanki. Yani nesneler, nesne dünyasında bir gayelilik varmış gibi. Orada ben bir sonuç çıkarmak istemedim. Onu size bıraktım. Yani isterseniz dünyada, evrende, kainatta bir gaye varmış gibi düşünün. isterseniz düşünmeyin. Bu tam antagonistik bir şey. Yani hem bunu da savunabilirsiniz. Hem tersini de savunabilirsiniz. Size ikisini de aynı güçte savunmaktan koyacak hiçbir engel yok. Öyle görünüyor. Yani bütün bu mekanik evrendeki işleyişe karşılık bir gaye varmış gibi de düşünebilirsiniz. Ama diyebilirsiniz ki bu bizim insan olarak Yanılgımız bir gaye diye bir şey yoktur diyebilirsiniz. Yani her ikisi de bence tamamen mümkün. Ne dersiniz? Sizce nasıl? Var mı gibi duruyor? Yani Evet, bence bu çok önemli bir şey. Yani hayatın anlamı gibi bir şey gibi bir şey buluşuyor sen körden ama var mı yok mu demek bir şey buluşuyor sen. Şey. Şimdi yani hayatın bir gayesi var mı, yok mu? düşün. ışık saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Bir dakikada 300 bin çarpı 60. Bir günde 300 bin çarpı 60 çarpı 24. Bir, bir yılda 300, 300 bin kilometre çarpı 60 çarpı 24 çarpı 365. Bir yılda gittiği şey bu. 10 milyon 10 milyar ışık yılı ötesinde bahsediyoruz. Yani evrenin çapı 10 küsür milyar yıl genişliğinde bir şey. Şimdi Burada yani bu kadar büyük bir şey bir insan için olabilir mi? Olabilir. Başka dünyalarda insan bir tek burada mı var? O da olabilir. Ama şöyle da bulunalım. Böyle şöyle bakarsanız e, bu kadar büyük bir evrende e, her şey bir insan için mi var? Yani bir tek insan dünyada varsa e, bu olabilir, gene olabilir. Yani Buna da evet diyebilirsiniz. Ama hani, hipotezi çoğaltmak mümkün. Yani başka gezegenlerde veya başka galaksilerde de insan var. Başka üstün varlıklar var. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir kader kadere inanıyorsanız o zaman predetermine bir enformasyon da var yani şimdi ben enformasyonu isimlerin hareketini temin eden bir gerekçe gibi düşündüm ama onlar bir gayeye gidiyorsa her şey bir gayeye yönelikse yani bu e, yıldızların bu şekilde olması bir gayeye yönelikse o da mantıklı <gülüyor> o da mantıklı yani benim e, kaderim önceden belirlenmiş o zaman informasyon bir yerde duruyor. en informasyon parça parça ben onu kullanıyorum. Kullandıkça da hayatımı yaşıyorum. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani sistem buna kapalı değil. Ve insan böyle düşünüyor. Böyle düşünmeden edemiyor. piyango bileti alırken kaderinizde zengin olmak düşüncesi, duygusu var. Bu ne demek? Önceden tayin edilmiş, predetermine. Hiç kimse başına gelen bir şeyden dolayı bu bir tamamen bütününe tesadüf demiyor. Gördüğünüz rüyaya inanıyorsunuz, falan inanıyorsunuz, Biriniz, birisinin size şöyle olacak demesine inanıyorsunuz böyle bir inanç içimizde var. Evren kör bir mekanik yapımı değil gibi görünüyor. O zaman enformasyon bir şekilde önceden konulmuş. Yani aslında biz olan bir bilgiyi ekstrak edip enformasyon mu alıyoruz yoksa yoktan mı var ediyoruz? Şimdi yoktan var etmiyoruz. Şarjı zaman, bir video, biz ondan ekstra gidiyoruz. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Tabii tüm burada e, bu üzerine konuştuğumuz olgu bir zamanın olduğunu ve aktığını kabul edersek anlamlı. Zaman diye bir şey yoksa yani bütün bu olup bitenler e, zamanında olduğunu ispatlayamıyoruz. O zaman ne olacak? Yani hiç değişen bir şey yok. Biz yalnızca işte böyle bir e, kör dövüşü içerisinde kendimize güzel güzel <gülüyor> şekiller yapıyoruz.